We want to ask you for <gülüyor> being down Festival günlükleri down down down everybody down down come on Dünya festivallerinden notlar ve karşılaştırmalar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 oldukça evet. heyecanlıyız <gülüyor> İlk programda konumuz ZİGET Festivali bunu konuşacağız Festival günlüklerinden önce biraz bahsedelim Festival günlüklerinde her perşembe 19.30 itibariyle Avrupa'daki müzik festivalleri başta olmak üzere Festivalleri konuşacağız onları sizlere tanıtacağız Zaman zaman konuklarımız olacak ee, bu festivallere bizzat katıldıklarımızı e, birebir deneyimlerle aktaracağız. Onun dışındakileri de Türkiye'de bu festivallere katılmış olan değil mi ee, yazarlarla evet. e, şeylerle e, sanatçılarla olabilir. onları konuk alacağız hı hı. E, aynı zamanda e, program podcastlerini e, festivalgünlükleri.com sitemizden de takip edebilirsiniz e, orada hem festival güncel haberlerini bulabilirsiniz hem de e, e, hem festival günlükleriyle ilgili genel programları hem de ...güncel haberler, festival tanıtımları... ...Facebook, Twitter ve sosyal medya adreslerimize ulaşabilirsiniz. Evet, Gökhan. <gülüyor> Bugün ne diyoruz? Bugün Ziget'ten Bugün, bahsedeceğiz. Evet, Ziget. Island of Freedom. Ziget, Macarası'nın başkenti Budapest'te düzenleniyor. Yaklaşık 20 yılı aşkın bir festival ve... <gülüyor> ...galiba 22-23 falan oldu herhalde değil mi? evet. 92-93 ilk yapılışı. Evet. Ee, Avrupa'nın en büyük festivalliğinden biri SIGET. Kesinlikle. Hatta bundan iki tane ödül aldılar. 2011 ve geçtiğimiz yıl Avrupa Festival Ödülleri EFA'dan Avrupa'nın en iyi... Büyük çaplı festivali alındı. Hı hı. Bu festivalin bir özelliği e, şehrin tam ortasında olması. Yani genelde biz müzik festivallerini işte şehrin dışında hı hı. daha böyle kırsal alanlarda hı hı. işte çadırlarla vesairelerle görüyoruz. Ama e, zigetin en büyük özelliği belki de tam e, Budapeşte'de e, o Buda Adası'nda şehrin tam göbeğinde yapılıyor olması. Ve yani adaya ulaşmak ada, ada denince tabii öyle çok uzak bir yerde şehir içinden trenle e, ayrıca botlarla 15 dakika içerisinde festival alanına gidilebiliyor. Yani. Buday'la ile bölen Tuna Nehri'nin tam ortasında <gülüyor> evet. ada, ada i̇ki derken iki tane ada var. Bir Margit Adası, bir de o bu Ziget, Ziget e, Obudaya Adası'nda yapılıyor ve 70 ülkeden e, insan geliyor bu festivale. Hı hı. Nasıl kapasitesi ver Ziget'in? Ziget 76 hektarlık bir alanda yapılıyor. Bütün ada festivale dahil e, yaklaşık 400 bin ve hatta fazlası katılımcı olunuyor. E, bunun haricinde... Birçok sahne bulmak mümkün. Yani sadece ana sahne ve alternatif sahneler değil. Müziğin dışında da yani sirkine, tiyatrosuna çeşitli spor, eğlence ve aktiviteleri gösterilere Hı -hı. yer veren bir sahnesi var. Hemen hemen bütün, bütün müzik türlerine sahne veriyor. Eskiden metal sahneleri vardı. Şimdi metal sahnesi kalmadı. Ancak elektronik müziği bir Avrupa'da kayış olduğu için hı hı. elektronik müzik sahneleri var. Yani 60'tan fazla sahne var. Zigitken. 60 sahne. Evet. Bizim buradaki festivallerde sadece kaç tane oluyor bilmiyorum. İki tane olursa yani, Bir ana sahne oluyor genelde. Evet, bir alternatif. de alternatif sahneleri olabiliyor. Hı hı. Ama sirk ve tiyatro gibi etkinliklere yer veren bir e, sahne bulmak maalesef. ...mikansız gibi alanımız da yok. Bir de öyle evet. bir sorunumuz var. Yani alan yok. Bir de Türkiye'deki hazır zigete derinlemesine girmeden Hı -hı. önce... ...en büyük problemlerden biri... ...hani hep konuştuğumuz Hı -hı. aslında... E, ...festival deneyimi yaşanmıyor. Hı -hı. Yani evet... E, ...güzel line-up'lar çıkıyor o zaman zaman... E, ...ama bunlar bir konser silsilesi şeklinde evet. oluyor. Evet. Ve o festivale gelenler işte en fazla... ...oradaki sponsorların... ...birkaç Hı -hı. etkinliğini yapıyorlar... Hı -hı. ...onlar da genelde yazma, çizme, boyama... ...işleri evet. oluyor... Ee, ...ama onun dışında... hani ...mesela Ziget'e giden biri... Hı -hı. ...deneyim olarak ne bekler? Sen yani dördüncü yılına giden, geçen artık... Evet, Hı -hı. Yani ...Ziget'e gittiğim yıllarda... ya yani ...benim en çok keyif aldığım... ...sokak tiyatrosuydu... ...dev bir alan ve... ...bunu bir yerle kısıtlamıyorlar... ...ve bütün alana yayarak... ...yapılıyorlar... E, Günün belirli bir saatlerinde bu tiyatro sergileniyor. Hı hı. Bir anda şak diye bir sahneden çıktığında karşılaşıp bu neymiş diye. ben Mesela 2013'te Bad Religion vardı ki çok severim kendisi ama sokak tiyatrosunu gördükten sonra Bad Religion <gülüyor> dinlemeden oradan <gülüyor> ayrıldım yani mecbur. Tabii festivallerde çakışmalar da oluyor. Tabii 60 çakışma. tane sahne olunca yani, yani clash dedikleri. Ya bize <gülüyor> e, Avrupalılarda bu çok yok ama bizim Türk e, festival takipçilerinin en büyük... Etken böyle line up yani kimler sahne alıyor işte isme bakılıyor tabi posterde görünüş güzel yani işte bir sürü isim çok büyük isimler yeni yetenekler sahneler alıyor ancak e, festival bu kadar sahnede hepsini görme imkanımız yok. Ben 2012'de e, Hearst vardı Hearst ana sahnedeyken e, alternatif sahnede bir isme gidip geldim yani <gülüyor> ama hiçbir şey tabi anlayamıyorsun. Festival sahneleri arasında da tabii bir fark var. Yürümen gerekiyor alanın kalabalığı yani 76 var 400 bin tane insanın arasında sahneden sahne Neredeyse yarım milyon insanla 76 hektarlık bir adada hı hı. 60 tane sahne arasında bir e, performans seçimi yapmak durumundasın. Evet. Ne kadar o mesela sahnelerin arası kaç dakika yürünüyor? Yani Gidişe göre, tabii hava şartlarına göre... ...ya yani mesela Glastonbury'ye örnek verecek olursam... ...çamurdu bir havada Glastonbury'de yürümeye içeriye koşmak zorundasınız zaten. E, salına salına yürüyemezsiniz. Çünkü tamamen çamura batıyorsunuz. Veyahut da çizmeniz çamurda kalıyor. Artık çıplak ayakla yürümeye başlıyorsunuz. Bunu Glastonbury'ye gidenler çok daha iyi bilir. Festival sonu dev bir çizme dağı oluşuyor. <gülüyor> Ve onları topluyorlar. Yani zigetli bu durum bu kadar olmuyor çünkü... ...Britanya gibi böyle çok yağış alan bir durum değil. Geçen yıl böyle bir durum oldu. Ben dört yıl içerisinde ilk kez ben bu kadar yağmur gördüm. Çok inanılmaz yağmur yağdı, balçık oldu. Ama şöyle bir şey gördüm ben. Ee, festival etkileri bunun çok iyi önlemini almışlar. Hava daha önceden belli Biz de bir hafta önceden yağmur yağacağını biliyorduk ki... ...zaten yağmursuz bir festival. Düşündüler yani, aslında. <gülüyor> imkan, yani yağmur ve festival. Ki Ağustos işi... ayından bahsediyoruz bu arada. Yani, Hı -hı. Onu daha sonra daha detaylı gireceğim ona ama yağmur konusuna girecek olursam... ...kumlar döktüler ve insanların kaymasını, balça batmasını çok güzel önlemişlerdi. Bu benim en etkilendiğim durumlardan biriydi. Yani 400 bin kişi getiriyorsun, line-up'unu yapıyorsun, programını yapıyorsun... ...bir de oradaki insanların e, keyif almasını sağlıyorsun. Ve fiziksel şartlar tamamen kontrol altında oluyor. Yani zaten olur. ödüllere bakıldığında... E, sadece line-up'lar üzerinden ödül verilmiyor. Yeşillik Koruma ki bu ada bu arada açık bir ada, hayvanların yaşadığı bir ada ve hiçbir koşulu bu hayvanlar oradan eee alıkonulmuyorlar. Yani götürülmüyorlar. Hani orada biz doğal hayatlarında kalıyorlar. Evet, buradaki adadaki hayvanları Hı -hı. buradan alalım Evet, yani ben bir... tilkiyle karşılaşmıştım orada. Kork. Ha. Yani <gülüyor> ürkek bir tilkiydi, korktu. Hı -hı. Ama insanlar da orada çok hayvan sevgisi ve zaten Ziget'in Özgürlük Adası'nın ...en önemli unsurlarından biri işte... ...hayvan e sevgisi... ...ayrıca LGBT'yi... ...çadırlarının olması... ...birçok şeye açıklar... ...zaten Hı -hı. özgürlük adasının... ...çıkış noktası burada... ...her Hı -hı. şey bizim ayrı bir yerimiz olsun... ...kendi ülkemiz... ...kendi Hı -hı. E dilimiz... ...hatta kendi para birimimiz. Ziket zaten bunu artık... Hı -hı. ...ön plana çıkardı... ...Hatta Ziget gelenlere <gülüyor> pasaport veriyor... Evet, ...ve Ziket zikete katılanları... Bu citizen, yani vatandaşın Hı -hı. işte festivali evet. uyarlar ama diyorlar evet. onlara. Aslında bu arada şey var. E, biz ziket diyoruz ama da bu siket anlamına gelir S olarak kullanıyorlar. E, dil olarak da onu kullanabiliriz. Siket diye de biliriz. Siket. Peki. Ee, Ağustos ayında yapılıyor Hı -hı. her yıl. Evet. Ve en önemli özelliği yani siketi diğer festivallerden Hı -hı. Hani benim gözümde ayıran en önemli özelliği yedi gün sürmesi. Evet. Yani bugün Avrupa'da birçok festivale baktığınız zaman iki günlük, e, genelde hafta sonunu kapsayacak şekilde üç günlük. Hı -hı. E, ayrıca süre olarak da inanılmaz uzun e, süreler. Evet, ee, burada şöyle bir durum var. Ee, geçtiğimiz yıl Zigit bunun adını festival tatili olarak değiştirdi artık. Çünkü... E... ...VIP kamp yapanların havuzu var. Bunun haricinde Tuna Nehri'ne girebiliyorsunuz. Hı hı. Ve her türlü dediğim gibi spor ve çeşitli aktiviteler mümkün. Artık bunun adı festival tatili olarak değiştirdiler. Ve bu yıl ona, buna vurgu yaptılar. Yalnız yedi günde şöyle bir şey eklemek istiyorum. Kamp yaparsanız yedi gün. Hı. Yani ilk eksi bir ve eksi ikinci gün diye başlıyor. Ondan sonra... ...kombin alıyorsanız siz sıfır önce günden dahil oluyorsunuz yani. Yani aslında kombine bilet alıyorsak Hı -hı. o 5 beş, beş gününe evet. katılmış oluyoruz. Ama kamp Hı -hı. dahil bir e, satın alma yapılırsa... Hı -hı. E, ...o beş günün öncesindeki -1 eksi bir ve eksi ikinci gündeki... Hı -hı. E, ...yani o zaman full katılmak için kamp Hı -hı. dahil e, bir, bir Artık kombinasyona e, bakmak e, yeni gerekiyor. yeni yıllarda, son iki yılda daha doğrusu... ...önceki yıllarda bu yoktu, son iki yılda eksi bir ve ikinci. Günlere de program yapmaya başlanıldı. Ana sahne kuruldu. Geçtiğimiz yıl Queen's of the Stone ikinci günde sahne almıştı. Bu yıl Robbie Williams eksi birinci Hı -hı. günde sahne alacak ki günlük biletleri bu arada Robbie Williams'ın tükendi. VIP kampingleri de bu arada festivalin Hı -hı. tükendi. Bu bilgiyi vereyim. Hı -hı. O zaman hem normal camping var zikette hem de VIP kamping var. VIP camping Hı -hı. var yani bu aslında... Ee, ...VIP campingin tabii çok büyük avantajları var. Havuzun olması, kasanızın olması ve çeşitli e, telefonunuzu, bilgisayarınızı... ...veyahut da iPad neyse işte Hı -hı. E, şarj edebilecek imkana sahip olmanız... ...bunu gibi avantajlar var. Hı -hı. Tabii, Biraz daha lüks diye tabii, miyiz? Tabii bunun dışında Hı -hı. E, normal kamp alanları var ki... ...normal kamp alanları da oldukça keyifli olabiliyor. Yani Hollandalıların, Fransalıların kendi alanları var. Bu konuya girmişken şeyi de belirtmek istem. Düziyete yetmiş... ülkeden insanlar katılıyor ve Düziyetin temsilcilikleri var. Fransa'da, Hollanda'da, Türkiye'de, Hı -hı. İtalya'da ve bu yüzden bayağı bir katılım oluyor. Evet, e, Çok Türkiye. Büyük. Dünyan her yerinden. Türkiye'nin yani özellikle temsilciliği olan ender festivallerden <gülüyor> e, belki evet. önümüzdeki programlarda. E, Ziget Türkiye yetkililerini de konuk almak hı hı, istiyoruz. Onu Onun da şimdiden e, ufak ufak e, şeyini e, haberini vermiş olalım. Hı hı. E, zigetin içinde e, sadece müzik yok hı hı. dedik. E, ben şimdi notlarımdan bakıyorum. Evlenme boşanma çadırı. Hı hı. Poker turnuvası, striptiz kulübü, Irish pub, tarot Hı -hı. labirenti, masaj salonu, Hı -hı. E, işte luminarium diye bir Hı -hı. şey var. Özellikle ondan bahsetmek istiyorum gösteri alanında. Dünyada e, birçok festivale katılan e, yer alan bir oluşum. E, büyük bir çadır kuruluyor ve bu çadırın içinde ışık oyunları ...oluyor. 800 metrekare diye evet. duymuştum evet. onu şeyle. Ve bunu yapılırken bu arada... ...büyük bir alanı kaplıyor tabii doğal olarak. Ve Hı -hı. ilgi çok büyük oluyor. Ya yani ben mesela... ...şu ana kadar 4 yılda bir kere girebildim içine. Hı -hı. Yani Girmek sıra var ve... Bayağı bir sıra var. Zorlu. <gülüyor> Hı -hı. Ee, o zaman mesela... Sigete gitmeyi düşünen ya da hani bizim programımızdan sonra birazcık daha Sigete ilgi duyan kişilere bu Daşte'nin şehir içinde, obda'yı adasında olmasından dolayı belki biraz erken gidip orada tatillerini yapıp festivale katılıp ondan sonra birkaç günde Türkiye'ye Geri dönmeleri. Ben biraz sokana. festival öncesinden çok festival sonrasında bu da peşiyi tercih etmelerini öneririm. Özellikle bu yıl bunu öneririm. Geçen yıl da aynı durum vardı. Hı hı. Birincisi festival öncesi gezdiğiniz için festivalde çok yorulmayın. Yani duruma olunuyor çünkü öğlen üç gibi başlıyor festival ve akşam hatta sabah kadar hiç durmadan devam eden bir. ...program var. Bunun haricinde... ...dediğim gibi festival alanı çok büyük. Zaten bir günde festival alanı tamamen... ...gezmeye kalkarsanız... ...çok büyük bir çılgınlık <gülüyor> olur açıkçası. <gülüyor> İlk günden piller bitiyor. Kesinlikle. Yani zaten <gülüyor> festivalin son gününe kadar artık... ...her türlü... Iı, ...programa katılarak... Iı, ...festivale geçirirseniz... ...son günlerde artık bir yorgunluk çökmeye... ...başlıyor. Bu sebeple... Iı, ...festival sonrasında da e de geçirip rahat etmelerine öneririm. Hı hı. Bunun dışında bir de festival bittikten sonra... E, ...şeyler, hava yolları bayağı bir Yoğunluğun yoğun oluyor. Yolu. Yani hı hı. havalarına gittiğinizde giderken bile bir yoğunluk oluyor. Çünkü hı hı. dediğim gibi 400 bin tane insanın geldiği bir yer. Evet, birazcık e, bu yılki line-up'tan <gülüyor> bahsetmek istiyorum. Bu yıl... Benim en dikkatimi çeken tabii ki de Robbie Williams Robbie oldu. Robbie Williams, eksi birinci gün yani evet. bizim algımızla kamp yapanların ilk gün izleyecekleri evet. bilsin. Ve Robbie Williams yani İngiltere'deki festivallerden veya Amerika'daki festivallerden alışığız ama Robbie Williams bu yıl birçok Avrupa festivaline sahne alacak. Yunanistan'a da gelecekler bu arada. <Gülüyor> Bu evet. Let Me Entertain You turu evet. var. Evet, bu kapsamda geliyorlar. Bunun Hı -hı. dışında Flourness and Dimension Hı -hı. kesinlikle. Avicii var, Interpol Hı -hı. var, Kasabian var, Alt-J var. Maccabees çok şey, Falls zaten Hı -hı. en görünmesi gereken. Pessancır var. José González'i göreceğiz. José González, ee, ...gelecek Haziran hı -hı, ayında... Hı -hı. ...Türkiye'de de görmeye... Bu arada hemen Mooyu ya da Mooyu görüyorum. Hı -hı. Ee, o da şey... Marinated Diamonds parkeste. var. Hı -hı. Ee, ben Marinated Diamonds'ı... ...iki yıl önce Coldplay'in... ...turnesinde izlemiştim ve... ...görülebilecek en sağlam isimlerden... diyebilirim sahne performansı açısından ki... ...zaten Coldplay bu sebeple... ...ön isim olarak Marina'yı seçmişti. Hemen listeden devam ediyorum. Gogol, Bordello, <gülüyor> Alesso, Paloma Faith... ...Hollywood Undead... ...Chantleman <gülüyor> and Evolution... ...Knife Party, Sigma, Nero... WNW, ...Blaster Ben burada Jacks. bir iklimi ıı, yapayım. Hı -hı. Bu açıklanmış isimlerle... ...festivalin %38-40'ı... daha programını açıklanmış hali. Hı -hı. Daha açıklanmayan %60'lık bir alanı var... Hı -hı. Hı -hı. O zaman line-up'ları de e, nispeten bilinen ismi ve tabii evet. tabi ki headliner'lar. Ki var World Stage e, yani şimdi biz buradaki ana sahne A38 ve Parti Arena'dan bahsettik. Bu saydamız isimlerin çıktığı yerler World Stage, Goran Bregoviç orada sahne alacak. Çesu Daka var ki Çesu Daka'yı yani mutlaka giden, giden herkesin görmesini tavsiye ederim. Çünkü... Çok sağlam bir enerjili e, bir, grup. bir grup. Bizim Hı -hı. jenerimizde mesela La Pegatina'yı e, koyduk. Onlar da İspanyol bir grup ve keza onlar da aynı şekilde. World Stage ziketin e, en ilginç sahnelerinden biri. Hı -hı. O zaman ana üç büyük sahne, işte <gülüyor> ana sahne World Stage ve 38. Tabii. Ama bunun, bunun haricinde sıra... Blue Stage var. Hı -hı. Blue sahnesi özellikle her şey bittikten sonra akşam... Birkaç alternatifiniz kalıyor ya DJ çadırlarına gideceksiniz ya da hı hı. DJ sahnelerine gideceksiniz. Veyahut da blues sahnesine gideceksiniz ki blues sahnesi bir süre için gerçekten bir oturup dinlenme yeri olabiliyor. Yani çimlinin üzerine yayılın ve o müziği artık hissedin. Hı hı. Ya da daha enerjik hissediyorsanız elektronik müzik yapılan çadırda evet. partileyebilirsiniz. Geçmiş yıllarda ıı, çok çok daha... Ziggy'nin line upını nasıl gördüm? buluyorsun genel olarak? Yani genel olarak Ziggy'nin line upını e, geçmiş yıllar demişken yani David Bowie'nin, The Cure'nin, Laurie'nin, R.E.M.'in, Tull'un, Pulp, Pulp çıktı daha önce, Hı -hı. E, Stone Roses benim en favori yıllarımdan Hı -hı. biriydi yani 2012'de Stone Roses daha öncesinde de Stone Roses çıktı. Hı -hı. Benim line uplara baktığım zaman Hmm, Ziggit'in böyle çok iddialı bir line-up olmuyor. Hı. Yani geçmişte biraz daha tabii David Bowie'lerin, Radiohead'lerin bu arada Hı -hı. çıktığı yıllar Hı -hı. daha bir iddialıydı. Ama ben son birkaç yıla baktığımda bu kadar iddialı bulmuyorum. Ancak bunun Hı -hı. sebebi şu, Ziggit dediğim gibi sadece bir line up ve müzik festivali değil. Bu sebeple Hı -hı. değil. Çünkü 60 tane sahnenin programını yapıyorsunuz ve bütün programı ana sahne üzerine kurarsanız bu kitleyi çok memnun etmez Ve bu, bu tip festivaller zaten çok fazla var ziket evet. sıyrılmasının sebebi bu Hı -hı. Yani, yani gerçek festivalleri kalır partileri oluyor balon partileri oluyor her akşam bayrak partisi bayrak partileri ve birçok parti Kıkık var kürpik ve... partisi yani ziket bambaşka bir şey yani diğer festivallerle karşılaştırdığın zaman insanlar işte örnek vermem gerekirse rockvertingle Glastonbury'nin... bory'nin line uplarına bakıp çok Harika diye... Ama ee... Rakverter'in bu seneki line-up'u gerçekten ya harika. 3 festivali. Hep işte. böyle ama Rakverter Verter işte hı. mesela... Rock Werther tam bir line-up festivali. Hı hı. Hı -hı. Ee, ...yani önümüzdeki programlardan Hı -hı. birini zaten seve ve Rakverter'e ayıracağız. E, o zaman Zigit'in bu konuda birazcık daha dengeli gittiğini e, söyleyelim. Zaten aslında festivallerin çıkış noktası insanların e, tamam sevdiği sanatçıları bir arada görmesi ama... Hı -hı. ...esas festival kültürünün Hı -hı. yüzünde e, yeni sesler keşfetmek Festivali var. Festivalin çıkış noktası buydu. Yani ilk yapıldığı yıllarda Santana'nın falan çıktığı yıllar. Şu an Santana headliner bir isim ama ilk çıktığı zamanlar festivaller bunlara yer veriyorlardı. 70'ler özellikle Woodstock'un kuruluşu buradan kuruldu. Arkabinde Glastonbury, Pink Popu geldi. En eski festivaller hı hı. ve asıl amaçları normalde diğer işte stadyum konserleri ve benzeri konserlerde e, göremeyeceğiniz isimleri ve hatta çok alternatif mekanlarda çıkan isimleri Böyle büyük bir alanda yer verme maksatıyla çıktı Tabi sonra festival ruhu çok değişti Çünkü evet. kitleler değişti Gençlerin tabii daha popülere ilgisi oluyor Hı -hı. Ziget, Yani aslında festival konuda... ana akımın dışındaki her Hı -hı. şeyi de kucaklıyor Ziget, bu konuda çok gerekiyor. daha bir e, Sevdiğim bir festival e, Çünkü çok fazla keşif bulma ihtimaliniz var Hatta Hı -hı. yani ...çok ilginç... ...ben Iconi diye bir grup keşfetmiştim... ...İtalyan grupu 2012'de... ...yani tarif edemem... ...yani çok enerjili bir gruptu... ...onun dışında çok Hollandalı grupları keşfettim... ...Blautsum, special ...La Pegatina hı hı. İspanyolları... ...keşfetmiştim... Hı hı. ...çok dünya müziğine hakim oldukları için... Hı hı. Iı, ...ve her ülkede temsilcilikleri olduğu için... ...zaten oradan isimler de... ...geliyor ve... ...bu açıdan çok daha etkili oluyor... ...diğer festivallere göre. Hı hı. E, peki... E, ...o zaman e, line upu konuştuk... <gülüyor> e, ...festivalden sonra... Ee, artık vaktimizin <gülüyor> evet. yavaş yavaş sonuna da geliyoruz Bunları ee, burada detaylı olarak web sayfamıza Burada konuşamadığımız <gülüyor> vaktimizi aşacak şeyleri Web sayfamıza uzun uzun yazacağız Bunu da belirtelim <gülüyor> evet. Yani ne? orada tavsiyeleri bulabilirsiniz <gülüyor> evet. Festival şehrine ulaşım ve konaklama ile ilgili işte hangi otobüse binelim Hangi trene binelim <gülüyor> tarzında Detaylı olarak Detaylar onları... da var İşte Nasıl mesela Ziget'in Şeyden belki de kapatmadan önce City Pass sistemi CityPass. var hı hı. Ondan hı hı. çok kısaca hı hı. bahsedebilirsek hı hı. Aspas, e, Zigete gidenler için bence en önemli e, avantajlardan biri Çünkü e, hem ulaşım için hiçbir bilet almadan bir şey almadan ve para uğraşmadan bilekliğinizi hı hı. takıyorsunuz her türlü ulaşım aracını gösteriyorsunuz, geçiyorsunuz. Bunun haricinde müzelere ve e, çeşitli havuz ve benzeri e, aktiviteler yapmak için Hı. çok büyük avantajlarız var. akbilin şehir kartı, evet. müze kartla birleştirilmiş. Havuz dedin bu arada e, bedava giriyorlar. Hı. Yani festival sonrası spa'ya veya hatta havuza gitme durumu olabiliyor. Hı. Böyle bir imkan sunuyor. ...bunu da detaylı olarak... Hı -hı. ...web sayfamızda yazacağız. Evet. Zaman hızlı akıyor. Evet. Çok hızlı geçti. <gülüyor> hızlı geçti. Ee, evet. Bugün... E, ...Avrupa'da... ...iki kere... ...EFA tarafından... ...European Festival Awards tarafından... ...iki kere... ...2011'de ve 2014'te... ...Avrupa'nın en iyi... ...büyük festivali Hı -hı. seçilen... ...yedi günlük... ...Ağustos ayında olacak. Ee, Ziget'ten bahsettik. Bu sene... ...10-17 Ağustos tarihlerinde... Evet. da de olacak... E, detaylı bilgiler için dediğimiz gibi web sitemizde bekliyoruz. E, aynı zamanda Facebook ve Twitter adreslerimizden de takip edebilirsiniz. Festival Günlükleri bugün Zügeti konuştu. Evet. Ben Ebru Dengiz. <gülüyor> ben Gökhan Yenili. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın Festival Günlükleri Müzik festivallerinden notlar ve karşılaştırmalar. Hazırlayan ve sunanlar Ebru Dengiz ve Gökhan Yenileyen. Evet, açık radyoda Açık Dergi yayınının sonuna geldik festival günlükleriyle beraber yarın saat 6'da tekrar burada olacağız. İyi bir akşam dileyelim. Mesela Özdemir Demir ben. İlk sen Mahmut'una bende. Teknik masada Volkanar, Feryal Kabil ve Barış Demirer ile birlikteydik. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.